Yani bu bu bu bir de bana göre tartışılması çok abes bir şeydir bu. Ee, yani siz e, neden sivil bir eylemle?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 e, tedavüle girmiş olmasıdır. Belki kamuoyu baskısı dolayısıyla ya da bir e, ürkeklik ülkek, e, de olmuş olabilir. Çok yaygın gün ortasına e, sahneye çıkmıyor ama hep karşılaştığımız bir sorun. Bu da İsrail'in kendi haklılığını bu kadar ısrarla iddia etmede kullandığı en önemli bahanedir. Ben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 Gösterilerde orada işte kimseyi çıkıp konuşanların sözlerine bakınca o sözleri duyan herhangi bir orta sınıf mensubu modern dair bir yurttaşın kanı donabilirdi gerçekten evet. yani hatta bizim de kanımız olabilirdi evet. onu da söyleyeyim yani bütün o düşünce özgürlüğü bütün bu sevdiğimiz evrenselciliğe diye rağmen çünkü.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 bir zamanlar Şensi Denizler'in başkanlığında işte Zonguldak'ta yaşananlar gibi fiyaskoyla sonuçlandığını biliyoruz bazıları. Hı hı. Ee, şimdi bu direnişte çadırlara hiç gittiniz mi bilmiyorum. Sakarya'da, Ankara Sakarya e, semtinde. E, ama basına çok yansıdı. Bir sürü hı. sol grup vardı ve bunlar tekel direnişi üzerinden bir sosyalist devrim e, anı geldiği gibi bir havada yaşıyorlardı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 bir ve dünyada benzer bir grubun ideolojik savrulma nedeniyle terk ettiği sorun aradı. Evet, çok önemli bir nokta bu. Yani şimdi bizim e, bu vicdanın sosyolojisi ve psikolojisi dediğimiz şey, psikolojisi özellikle önemli. Aa bu, şu, dün sohbet ederken sen de şunu söylemiştik tabii. Yani vicdan dediğimiz şey, aman insaf işte merhamet değildir.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 çünkü bizim burada esas vurguladığımız nokta, sen bir şeyi vicdan için yaptığını söylüyorsan, benzer şeyi başkalarına reva göremez. Evet, tek standart. Evet. Burada riyaya yer olamaz tabii. Vicdan yani. da en önemli sonuç olarak bunu da yatır bizi evet. zaten. Türkiye'de siyasal siyasal hayatın ne kadar karmaşıklaşmış hatta ulaşmış olduğunu insanların bir pozisyona savrulup orada tutunmak için ne gibi bahaneler ürettiklerini görüyoruz ee, süre bitiyorsa şunu da söyleyeyim bahane dediğimiz davramı da bir gün konuşalım benim bu georgizimmel e, çok hayranı oldum kendi yazılarından çok şey öğrendiğim bir insandır onun bahane diye bir meşeli vardır ee, insan bahane yaratan hayvandır Daha doğrusu insan insanda olup da hayvanda olmayan tek şey ne akıldır, ne topluluk yaşamıdır diyor. Sadece bahanedir. Bahanedir. Evet. Yani bahanedir. hayvanlarda yok o diyor. Ve bizim hayvanlara imrenmemiz gereken en önemli yerlerin başında bu o, hayvanların bahanesiz yaşaması gelir diyor. <gülüyor> Peki. Çok, bununla bitirebilirsem tamam. de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.